Şehir kıyısında şarkılar programı başlıyor. Radyo kalenderdesiniz. Radyo kalenderde Şiir Kıyısı'nda şarkılar programında gene birlikteyiz. Ben Mustafa Kemal Yılmaz. Bu akşam hem şiirle hem de şarkılarla iç içe olan bir konuğum var. İlk defa bir konuk alıyorum. Çok sevdiğim arkadaşım Yeşim Kantekin bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de çok iyi oldum. Çünkü ben de aylardır İstanbul'dan uzaktaydım. 5-6 aydır geldim ve dostlarıma tekrar bir aradayım. Gelmişken yayınım için seni ağırlamak istedim. Bu güzel mekanda bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Evet, ee... öncelikle teşekkür ederim beni ağırladığın için böyle bir programda Ve de ev yapımı işler stüdyosunda olmak da ayrı bir güzel... Evet, ev yapımı işler süzü diyorsundayız. Sevgili Jehat'ın bize sağladığı imkanlarla bu yayını gerçekleştiriyoruz. Dinleyicilerimiz YouTube'dan ev yapımı işler yazdıklarında yapılan çok güzel prodüksiyonları, işleri görüp izleyebilirler. Buradan da onu baştan tanıtmış olalım. Evet. Evet Yeşim tekrar hoş geldin. Şimdi ben seni değil, sen kendini tanıt. Yeşim Kantekin, söz sende. Teşekkür ederim. Ee, neler yapıyorum ondan bahsedebilirim. Evet. Aslında ben de son süreçlerde daha çok müzikle uğraşmaya başladım diyebilirim son zamanlarda. Ee, yakın zamanda çıkmış iki tane single'ım var. Ee, birisini sevgili Cihat Hekimoğlu ile birlikte yaptık. Aranjörlüğünü e, kendisi yaptı ve yine onun kanalında yayınladık. Ee, sonrasında e, nana yapım etiketiyle Yaşa adlı şarkım çıktı. E, bu iki şarkının da söz müziği bana ait. E, ve hali hazırda yeni şarkılar çalışmaya devam ediyoruz. E, daha neler yapabiliriz diye de hala düşünmekteyim aslında müziğe dair, üretmeye dair. E, tabii bir de bunun yanı sıra yine ev yapımı işler kanalı vasıtasıyla Cihan Tekimoğlu ile birlikte yaptığımız bir günü birlik adında programımız var. Orada evet. kültür, sanat, edebiyat ve başka başka alanlardan konuklar alıp çeşitli içerikler üretmeye çalışıyoruz. O da kaçıncı yayın oldu bilmiyorum ama gayet güzel ilerliyor. Evet, ben takip ediyorum. İzleyicilerimiz de mutlaka takip edeceklerdir. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Önceki yayınlanmış bir şarkını biliyorum. İstersen onu sen anons et. Senin Hı -hı. anonsunla birlikte Öncesinde istersen şarkının hikayesinden tamam, bahsedeyim. Olur. Ben de aslında herkes gibi, çoğu insan gibi bu dünyada kendini geçindirmeye çalışan bir birey olarak İstanbul gibi büyük bir kentte yaşama, çabası veren birisiyim ve o yılların getirdiği şeyle aslında kent yaşamının bizi kendimize ve diğer her şeye ne kadar yabancılaştırdığının daha böyle içsel anlamda hissettiğim süreçlerde çıkmış olan bir şarkı bu. Ben işe giderken üç vasıta değiştiriyordum ve minibüs, metrobüs ve metro yapıyordum. Ee, çeşitli ulaşım araçlarıyla bir yere ulaşmanın, İstanbul'da yaşamanın ve o kalabalığa karışmanın ve aslında kalabalılıklar içerisinde ne kadar yalnız olduğunu hissetmeyi iliklerime kadar hissediyordum o dönemde. Ee, böylesi bir süreçte çıkan bir şarkı bu. Ve şunu da fark ediyorsun zaten burada yaşarken bütün o canlı yaşamını nasıl yok ettiğimizi, aslında kendi canlılığımızı da yok ettiğimizi görüyoruz. Ee, yabani hayattan, hayvanlardan, bitkilerden, ağaçlardan uzak bir yaşam. Bu şarkı da aslında onun üzerine oluşmuş bir şarkı. Nana yapım etiketiyle Yaşa isminde İzlediğiniz Geceye de ey insan, gündüzede küsme. Geçeye de ey insan, kendine de küsme. Bu güzel şarkıdan sonra şunu da belirtmek isterim. Sevgili Yeşim'in yayınlanan klibinin de izlemelerini tavsiye ediyoruz. Şarkının içeriğine çok uygun düşen bir klip de yayında. Evet Yeşim, çok yönlü bir sanatçı olduğuna ben tanığım. Güzel şarkılar, türküler söylüyorsun. Ayrıca şarkı sözlerini kendin yazıyorsun. Yazdığın şiirler de çeşitli yerlerde yayınlanıyor. Bunlardan da bahsedersen çok hı hı. sevinirim. Ee, aslında kendimi hiç öyle görmüyorum. Ben gerçekten çok içsel bir şekilde yazmaya başladım. İlk şiirimi ortaokul yıllarımda iki tane kız arkadaşıma sinirlenip öfkelenip yazmıştım aslında. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani kendim <gülüyor> Kendimi hiç öyle bir yere koymadım, koy, koymuyorum da. Aslında çok da, da yayınlanmadı. Sadece bir fanzinde yayınlanıyordu bir dönem. O fanzin şu an devam etmiyor. Ama ben hala halihazırda böyle e, aslında yürek daralması veya mide sıkışması falan yaşadığım anlarda biraz o yazma eylemine yönelmeye devam ediyorum. E tabii neşelendiğimde de onu hissediyorum. Neşeliyken de şiirler oluyor ama... Çok az. Genellikle galiba biraz melankolik tarafımız var. Evet. Ee, yani çoğumuzun var aslında. Böyle bir coğrafyada da e, olmaması mümkün değil gibi geliyor. Hüznü biraz seviyoruz <gülüyor> herhalde değil mi? Evet. Hüznü seviyor gibiyiz. Ee, şarkı, şiirle şarkıyı aslında de hep böyle paralel ilerledi. Sonra dedim ki ben neden kendi şarkılarımı yapmayayım ki? Ve böyle bir tarafım olduğunun da hiç farkında değildim. Ee, bu bir anda oluştu aslında benimle bir gün böyle yine işten eve dönerken yokuş aşağı inen bir yol vardı ve orada birdenbire hem sözü hem müziği mırıldanmaya başladığımı fark ettim ve eve gidip hemen telefonu kaydettim örneğin evet. böyle açığa çıktı sonra dedim ki ya olabilir aslında ben bunun üzerinde düşünüp düşünüp devam etmeliyim galiba dedim ve bir takım şarkılar oluştu. Onları da işte zamanla yayınlamayı düşünüyoruz. Cihat'la ee, da beraber umarım o e, çalışma ortaklığı ve üretim alanlarındaki aslında duygusal ve düşünsel birliktelik çok önemli bu anlamda. Evet, evet. O da devam ettiği sürece e, güzel işler çıkacak diye umuyorum e, ve yazmaya ve söylemeye umarım hep beraber devam ederiz. Mutlaka o devam edecektir eminim. Programın ismi biliyorsun, şiir kıyısında şarkılar. Sen bu başlığa belki de en çok uyan kişilerden birisisin. Çünkü hem şiir yazıyorsun hem de güzel şarkılar söylüyorsun. Bu şarkıların içinde kendi yazdığın şiirlerden yaptığın şarkılar da var. Ama ben biliyorum ki sen güzel türküler de söylüyorsun. Yayınlanmış bildiğim kadarıyla bir e, türküm var. Evet. Kadriye Latifova. Latifova. Kadriye Latifova deyince ne söylemek istersen? Kadriye Latifova'nın benim hayatım içerisinde önemli bir anlamı var. Aslında ben Kadriye Latifova'yı bir arkadaşım aracılığıyla keşfettim ve bu elinde kiraz dalı aslında kolay bir türkü değil bu arada. Günlerce dinlediğimi hatırlıyorum ben o türküyü oturtabilmek için. Ee, ve sürekli söylemeye başladım. Hatta aylarca söyledim diyebilirim o türküyü. Ee, bu arada sana da teşekkür etmek istiyorum ve zaten her yerde evet. e, dile getiriyorum. Benim e, kayıt yapmaya motive eden evet. e, önemli kişilerden birisi sen oldun hakikaten. Evet. E, çünkü... Böylesi bir dünyada özgüven eksikliği ve kadın olmanın da verdiği bir özgüven eksikliği oluşuyor maalesef üzerimizde. Ben o yıllarda gerçekten çok büyük bir özgüven eksikliği yaşıyordum. Ee, o motivasyon beni harekete geçirmeye başladı. Evet. Ee, senin sayende oldu ve burada ismini anmak istediğim bir de Adnan Genç var. Beni evet. ciddi manada dikkate alıp şarkılarımı dinleyen ilk insanlardan birisi evet. de oydu. Umarım güzel evet. yerlerdedir. Pandemide, Pandemide kaybettik, kaybettik evet. maalesef. Ee, ne evet. sormuştum? Kadriye Latifova'dan söylediğin kad... şarkıyı istersen gene sen anımsın. Evet, Kadriye, Kadriye Latifova'dan Elinde Kirez Dalı'nı dinliyoruz. Evet birlikte dinliyoruz. Elinde Kirez güzel şarkıdan sonra aslında ben başka bir şarkıdan bahsetmek istiyorum türkü daha doğrusu ee, Yeşim bizim eve misafir olduğunda benim küçük stüdyomun başına geçip bir iki şarkı kaydetmiştik kanallı kayıtla yıllar evvel orada hangi türküyü kaydetmiştik Yeşim Yine kadri... beni, beni, beni sen öldüreceksin evet. değil mi? yine Kadriye, Kadriye dinlediğim evet o, bu, bu dinleteceğimiz kayıt ama çok anlatıcı sürekli sanlarımız olabilir ben çalarken belki yeşil söylerken ama hatıradır bunu da size dinletmek istiyoruz işte seni seven benim işte seni seven benim senin la eyleyim İşte seni seven benim Senin aşkınlan eyleyim Günah ise gönül çekmek Vur boynuma vur kölenim Kıyma bana güzeli Günah ise gönül çekmek Vur boynuma, vur kölenim Kıyma bana güzeli Teksin gönlü hepsine dani çeksin güzeller içinde teksin gönlü hepsine dani çeksin biliyorum en sonunda beni sen öldüreceksin. Kıyma bana güzeli Biliyorum en sonunda Beni sen öldüreceksin Kıyma bana güzeli de teksin gönül hep danı çeksin güzeller içinde teksin gönül hep sen danı çeksin biliyorum en sonunda beni sen öldüreceksin Kıyma bana güzeli Biliyorum en sonunda Beni sen öldüreceksin Kıyma bana güzeli Evet tebrik ediyorum. Yeşil. Gerçekten çok güzel söylüyorsun. Ben teşekkür ederim. Harika bir eşlikçisin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Kadri biz... Latifova ile ilgili Tabii. kısa bir bilgilendirme daha yapayım madem konusu açılmışken. Hı -hı. E, yani hayatın hakikaten müziğe ve o balkanların müziğine adamış bir kadın genç yaşta vefat etmiş ve 500'ü e aşkın kayıt yapmış köy köy dolaşmış kasabası kasaba dolaşmış konserler vermiş birisi buradan onu yeniden bu sayede almış olalım evet gerçekten ben de senin sayende tanıdım ve çok severek dinliyorum hala onun şarkılarını türkülerini e tabi biz şimdi aslında biraz ortadan mı başladık, sondan mı başladık bilmiyorum bu sohbete direkt seni tanıtırken ama biz biraz da nasıl tanıştık ondan bahsedelim. 2017 yılıydı Fethiye'deki Müzik Köyü'nde biz tanıştık eşimle. E orada tabi tanışmamanın imkanı yok çünkü çok sosyal bir ortam. Çalıp söylerken insanlar mutlaka birbirleriyle bir şekilde bir kontak, bağ kuruyorlar. Bizim o zaman eşimle 4-5 gün süren kamp ortamındaki tanışıklığımız bu günlere kadar dostluğa evrilerek devam etti sen yayın öncesi bana çok güzel bir söz hatırlattın ee, Sabahattin Ali'nin de galiba hı hı. onu tekrar söylemek ister misin Evet, e, bazı kaynaklar onun olmadığını da söylüyor ama e, sözün kendisi güzel. İki evet. insanın karşılaşması kadere bağlı olsa da o iki insanın karşılaşmasını devam ettiren o yine onların çabasına, gayretine bağlıdır diyor. Biz sanırım o gayreti gösteriyoruz. Evet, o gayreti gösteriyoruz. Birçok arkadaşlığımızla da gösterdik Müzik Göyü'nde tanıştıktan sonra. Ee, Yeşim'le biraz e, daha fazla karşılaşma şansımız da oldu. Birlikte çok şarkılar, türküler söyledik. Ee, bazen Yeşim'in evinde, bazen bizim Kocaeli'ndeki, Yarımca'daki evimizde. Orada yaptığımız bazı kayıtlar da var. Hatta onun bir tanesini en sonunda dinletmeyi düşünüyorum sizlere. Ne güzel. <gülüyor> ee, burada bize dinletmek istediğin bir şarkın var mı? Evet. E, geçen aslında geçen sene değil yine bu sene içerisinde. Bana nedense uzak bir tarih gibi geliyor. Çünkü bir deprem yaşadık evet. Maraş Merkezli. Onun sonrasında 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde e, yayınlamış olduğumuz Bir Kadınım şarkısı var. Cihat Hekimoğlu'nun aranjörlüğünde çıktı Ev Yapımı İşler kanalında. E, onun hikayesi de aslında e, maalesef aslında dünyanın tamamında daha çok... Işte, e, Herakles evet. hikayesi gibi acılarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Sanki evet. bir cezaya çarptırılmış gibiyiz. Ama bunları da göğüsleyip yaşamaya devam ediyoruz elbette. Bir Kadın da yine öyle bir dönem pandemi sürecinde yazdığım bir şarkı. Hatta İstanbul'un Sarayburnu kıyılarını çok seviyorum ben. Evet, evet. Arada çıkıp oraya yürüyüşe giderdim tek başıma. Yine bir gün gidip sahilde bir taşa oturup dalga seslerini dinleyerek yazmıştım. O, o yüzden dalga sesleriyle çarpıyor kalbim diye başlıyor. O şarkıyı dinleyebiliriz istersen. Evet şarkımızın ismi neydi? Bir Kadınım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel şarkı için ben sevgili Yeşim. Ederim. Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında bu akşam bir konuğum var. Sevgili Yeşim Kantekin. Yeşim Kantekin'in sanat hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Onun şarkılarından örnekler veriyoruz. Yeşim'le tanıştıktan sonraki süreci belirtirken ezgi dostlarından bahsetmemek olmaz. Evet. Çünkü biz Müzik Köyü'nde tanıştıktan sonra oradaki eli saz tutan, dili söz tutan arkadaşlar bir yardım kampanyası demeyeyim de öyle bir çerçevede biz çeşitli konserler vermeye başladık. Yaklaşık 10-12 arkadaşla birlikte. Türkiye'nin her tarafından, Almanya'dan senede 2-3 defa bir araya gelip kısa provalarla birkaç konser düzenledik ve bu konserlerin gelirlerini ihtiyacı olan okullara ve öğrencilere dağıtarak aslında çorbada ufakta bir tuzumuz olsun dedik. Çok da fedakarca yaptık aslında. Herkes işini gücünü bırakarak kilometrelerce yolu kat ederek bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Bundan bahsetmek ister misin işim Sen neler söylemek istersin? Ezgi Dostları oluşumu Gerçekten çok anlamlıydı o dönem için, bizim için, her birimiz için. Dediğim gibi yurt dışında yaşayanlar, yaşayan arkadaşlarımız da vardı. Ve çok çeşitli şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız bir şekilde bir araya gelip provalar yaparak e, bir repertuar oluşturup aslında çok zor bir meseledir çünkü çok evet. farklı şehirlerden insanların bir araya gelmesi. E, ve e, konser gelirleriyle de çocuklara... En azından birazcık da olsa dokunabilmeyi evet. e, ümit etmek, bunu istemek. Bu çok anlamlı bir duygu. E, yani paylaşmak. E, mesele de aslında burada. Kendimizin dışında bir hayata dokunabilme ihtiyacından çıkan bir grupta aslında bu. Aynen, evet. e, Hümmet abi de sağ olsun. Bunu e, gerçekten bizim en azından bir araya gelmemiz için o da epey emek verdi. E, ve güzel konserler yaptık. Nerelerde yaptık? istersen senin ağzından. Amatör ruhla harika evet. işler yaptık bence. <gülüyor> İstanbul'da yaptık. Halk Eğitim'de. Kadıköy'de. Evet, evet Kadıköy'de. İzmir'de yaptık. Nazım Hikmet evet. Kültür Merkezi'nde. Almanya'da yaptık. Almanya'da iki yerde yaptık. Evet. Ee, başka var mıydı? Almanya'da evet. Bohum ve Ham'da yaptık. Evet. Sonra zaten pandemi gelince herkes gibi biz de evlerimize çekilmek zorunda kaldık. Buralardan özellikle Almanya'daki dostlarımız yoğun ilgi gösterdiler ve oradan elde ettiğimiz geliri en son işte dağıtarak pandemiye de öyle girmiş olduk. O gelirin bir kısmı benim çalıştığım okuldaki özel eğitim sınıfında da kullanıldı. Oradan ne güzel. Evet, oradan öğrencilerin ve öğretmen arkadaşların ne kadar sevindiğini ve mutlu olduğunu ben kendim tanık da olduğum için anlatmak gerekiyor burada. Hatırlıyorum Mardin, Bitlis, Van Diyarbakır gibi yerlere çok kitap ve müzik aleti falan da gönderdik. Yani keşke böyle bir organizasyona ihtiyaç olmasa da imkanlar bu öğrencilerin yetenekleri ve ihtiyaçları için kullanılsa maalesef ülkemizde böyle bir durum söz konusu değilim. İşte paraların nasıl, nerelere, gereksiz yere harcayandığını hepimiz biliyoruz. Bizde yani hedeflerimiz daha büyüktü. Ancak bir araya gelmemiz biraz zor olduğu için şu anda bir bekleme dönemindeyiz öyle söyleyelim. Umarım tekrar canlanır Evet, evet. faaliyetlerimiz. Bir de işin organizasyonunda bulunan işte sevil BS gibi arkadaşlarında, evet, Saltanat, İrfan, Murat evet. Sipahi, ondan sonra Özdem Sipahi, başka evet. Serkan, evet. Doktor Handan, Murat, Muray, Nurken, Nurhan, Nurhayat, Nurhayat, evet. bunların hepsi Hı -hı. çalan çalmayan, söyleyen ya da söylemeyen fark etmez. Ön planda olan onun iki kişi ama arka planda da bir o kadar sami de almamız gerekiyor Ahura'nın. Evet. Ee, Evet, kurucusu evet, Saha evet. Hüseyin de sürekli bizim konserlerimizde destek verdi. Menih Aşkın geldi zaman zaman. Aha. Tabii Müzik müzik Köyü'nün bize sağladığı bu dostluk dayanışma ortamından da kaynaklı oldu. bu kadar sağlam beraberlik içinde, i̇çinde bir arada olmalıyız. Ondan da bahsetmemiz evet, lazım. De Zelal, evet, de unutmayalım tabii. Evet, sevgili Aytaş ve Mehmet'in de Aha. halen devam ediyor Müzik Köyü faaliyetleri. Onu da bir yandan duyurmamız lazım. Evet. Şimdi Ezgi Dostlarından bir prova kaydını dinleyelim. da bizi affederler umarım. Umarım. Ee, geleceğe yönelik planların nedir Yeşim? Neler söylemek istersen? Geleceğe ilk anda o üç şarkıyı yayınlamak var. Ee, sonrasında hala Cihat'ın elinde olan şarkılar var. Onlar yavaş yavaş benim maddi gücüm el verdiği müddetçe. Umarım bir aksilik olmazsa onlar da e, bittikten sonra yavaş yavaş hepsini yayınlamaya devam edeceğim. Aynı zamanda e, halk ezgilerini söylemek istiyorum çokça. E, onları da e, belirlediğim bazı repertuar var. O ezgileri kaydedip yayınlamak istiyorum. E, tabii ki çok fazla hayalim var. Bunlar böyle şimdi önümü görebildiğim hayaller. Ama gönül ister ki çok başka şeyler de olsun elbette. Olacak <gülüyor> <gülüyor> mutlaka. <gülüyor> sahne çalışmaları da tabii yapmaya evet, onlardan ee, başladık gibi. E, yine Cihat Hekimoğlu, e, Doğan Özcan e, ve Özgür Devrim Çağlar dördümüz bir sahne yaptık. E, belki onlarla tekrardan devam edeceğiz sahne yapmaya. Böyle planlar var, kısa vadede, uzun vadede de daha güzel mekanlarda umarım daha iyi konserler yapabiliriz. Sen biraz biliyorsun, ben farklı dillerden okumayı da seviyorum. Evet, onu da mutlaka Aha. bahsedelim. Ona dair de böyle bir repertuar hazırlayıp farklı dilleri içeren kayıtlar da yapmayı düşünüyorum. Öylesi aklımda şeyler de var. Ee, bir de bir kadının şarkısını aslında biraz daha farklı bir versiyonla böyle başka başka kadınları dahil ederek de söylemek gibi bir hayalim de var. Ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Bunlar sadece hayaller. Ee, bir de zaten müzik öyle bir şey ya biraz kapı kapıyı açıyor, başka şey, başka alanlar yaratıyor. Ee, karşılaşmalar da öyle hakeza. Evet. Ee, Umarım dilediğimizce devam eder. Hayallerimize ulaşabiliriz. Evet umarım ama bu yani boş bir hayal değil kesinlikle adım adım gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Burada gördüklerim bana en azından bunu söyletiyor. <gülüyor> Tabii bir de günü birlik programların da devam ettirmeyi çok istiyorum aslında. Orası ayrı bir şey katıyor. Yani hem bana bireysel anlamda çünkü her gelen kişiyi daha yakından tanıyorum ve program öncesi didik didik edip araştırmalar yapıyorum, okumalar yapıyorum falan o şey dağarcığımı da genişletiyor. Yani üretimin bence birçok üretim böyle yani fabrikada çalışan bir işçi içinde yeni bir başka bir alana geçişte zaten o üretim dağarcığını genişletmiş olur. Bizim için de böyle. Evet. Üretimin kendisi zaten insanı, dünyasını genişleten bir durum. O yüzden bunun sürmesini dilerim, umarım. Evet, günübirlik programından bahsettiği Yeşim az evvel. Ee, iyi oldu. Ee, ben de aslında söylediğim gibi aylardır buralardan uzadım. Gelir gelmez Yeşim'le buluştuk ve sağ olsun günübirlik programına beni konuk etti. Orada güzel bir yayın gerçekleştirdik. Yakında ilgili kanalda bizlere sunacak arkadaşlarımız Günü Birlik programında belli bir mı Gelmişken biz aslında dedik ki yani ben senin programındayım sen de benim radyo yayınıma konuk ol. Evet. İkinci <gülüyor> işimiz oldu ama orada bir de üçüncü iş de yaptık. O da birlikte bir evet. türkü kaydettik. Ee, neydi o türkümüz? Şu dağlar ulu dağlar. Sevgili Seat da bizim için çok e, ortamı hazırlamak için çok uğraştı. E, benim oğlum da bu ortama tanık oldu. Yaman da tesadüfen gelmişti. O da bu çekim sırasında bulunmuştu. O da güzel bir anı oldu bizim için. Evet. E, peki günübirlik programında bugüne kadar kimleri konuk ettin? Şöyle kısaca söyler misin? E, şu ana kadar kimleri? İzi Eli, Fuat Onan, Melek Yel... Ee, tabi hepsi hakkında kısaca bilgi veremem sanırım zamanımız evet, yetmez evet. Muammer Ketencioğlu ee, Özgün Güzel Delil Öncü Neslihan Yalman Ömer Burçin Öz kişi bu iki arkadaş şair ee, Ruşen Can Ajet Mustafa Kemal Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Başka hatırlayamadıklarım var mı diye düşünüyorum. Emin Metin ve Yusuf Koşal bu arkadaşlar da şair. İlk programı onlarla yaptım. Ersin Vural. Ersin de şu an Çin turunda. Evet. Evet bisikletle dünya turunu yapmayı düşünüyordu. Ve şu an yollarda kendisi. Devrim ve... Unutuyorum isimleri, kusura ama bakmasınlar. Evet. kanala girdikleri evet, zaman evet, arkadaşlarımız, görebilirler. görecekler. <gülüyor> ee, ama burada Cihat'tan kısa söz ettik bence. Cihat bize, sen bu isimleri sayarken aslında Cihat'ın bu işi yapış mantığını, niye böyle bir işe başladığını da konuşmuştuk. Onu bence bu yayına almamız gerekiyor Cihat'ın kendi sesiyle. Çünkü Muammer oldu dışında çok bilinen, kişiler yok anladığım kadarıyla. Senin konukların arasında ama üretken insanlar. Evet. Zaten burada da ev yapımı işlerde Jeyhat'ın yayınlarından da biliyoruz. Çok güzel bir zemin sağlıyor. Senin gibi, benim gibi ve senin konuk ettiğin diğer arkadaşlar gibi. Onları aslında tam ihtiyacı olan şeyi biz, Jeyhat'ın bize sunduğu ortamda gerçekleştiriyoruz. Evet, Çok, öyle. Hem kendisine teşekkür ederim hem de Neler söylemek istersin cihat bu konuyla ilgili? Sürpriz oldu şimdi. Herkes burada olduğunu bilmiyor tabii. Saydım 30 defa Jihad dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> benim açımdan mutlu olmaya vesile bir şey. Dinleyenler açısından sürprizi artık olmaktan çıkmıştır. Abi de orada diye. <gülüyor> evet. <seçilmişlardır. gülüyor> Aslında dinleyiciler şunu tahmin ediyordur. Sizin anlattıklarınız üzere olduğu gibi her şeyde benim imzam var. Her taşın altından çıkıyorum. Evet. Evet. Ee, köşeden dinlerken şey yapıyorum. Jihad, Jihad, Jihad, Jihad. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu program biraz da sanki şey gibi oldu. Ama cehatla ilgili ayrı bir program işler... yapacağız bu giriş sadece. Evet. Ben yayınımda, radyo yayınımda cehatla ayrı bir program yapmayı kesin Çok sevinirim, çok sevinirim. Yapalım evet. da. Evet. Evet, biraz ev yapımı işler kanalından bahsetmemiz gerekiyor galiba. Yani Ama, şimdi anlatırsam bir sonraki programda bir programda ne anlatacağım? Evet, o zaman doğru. da çörek börek anlatırım. Aynen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. O zaman şimdi Ama ben çok kısa şunu söyleyebilirim. Tabii. Senin de söylediğin gibi Cihat Hekimoğlu aslında amatör veya profesyonel ve sadece müzik değil, birçok alanda üretimler üretimleri olan e, Arkadaşlara ev yapımı işler kanalında yer vermeye çok özen gösteriyor evet. ve de benim Nezlim de e, Cihat eline aldığı işi kendi işiymiş gibi sahiplenip hakikaten oradan iyi bir şey çıkarmaya bakıyor. Baldali Bu da doğru. Evet. evet gerçekten bizde tanık olduk. Hatta oğlum Yaman da burada bizimle birlikte o da tanık oldu. Gerçekten çok emek veriyorsun. Onun için ayrıca teşekkür ederiz. Yaman sen neler söylemek istersin şu anda an itibariyle? Merhaba sevgili Radyo Kalender dinleyicilere. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım dinledikleriniz sizi mutlu ediyordur. İyi dinlemeler diliyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Selim bizim evde aslında ben... Gecenin geç saatlerinde uyumuşken kanallı, kanallı kayıtın başında seni kaydedip sonradan sen gittiğin dedi. Benim bilgisayarda bulduğum bir kaydı birlikte bir düyete nasıl dönüştürdü mü? Aa, benim için de dostum, şüksüz olacak. Dostum böyle oluşmuş Evet. evet, evet, evet. Yeşim <gülüyor> e, uğurladıktan sonra baktım bilgisayarda kaydetmiş. Bazı yerlerinde e, işte, ses kaydıyla ile ilgili sıkıntılar falan vardı. Oraları da dedim ben okuyayım. Sonra Yeşim'e gönderdim. Yeşim bu düet oldu. Nasıl olur sence? Olur falan. Öyle bir yayınımız da var. Senin sözünle kapatalım istersen gene programımızı. Söylediğin sözü tekrarlayarak bence çok da denk düşecek. Seninle bizim arkadaşlığımıza da. Evet. O programa da çok güzel denk düşecek. Türkümüzün anonsu olsun. Tamam. Bu şekilde, evet. Sözü tabi birebir e, aklımda değil ama genel itibariyle bu anlamda. iki insanın karşılaşması kadere bağlıdır. Bu karşılaştırmayı sürdürebilmek gayret ve emeğe bağlıdır. Evet bu gayret ve emeği biz göstermişiz ki Dostum Dostum türküsünü de bu şekilde söyleyerek ana olarak bırakmışız. Sevgili dostlar, sevgili Radyo Kalender dinleyicileri bu akşam bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şiir kıyısında şarkılar programında bu akşam konum sevgili Yeşim Kantekindi katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Aş teşekkür ederim davetin için. Rica ederim çok hızlı konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve herkese sevgiler iyi akşamlar diliyorum ben. İyi akşamlar başka bir yayında başka şarkılarla görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hiç geldi